Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Araf Suresi 1-67. Ayetler El-Araf Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. El-Araf, 46. ayette geçtiği üzere cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibariyle bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre surenin 163-171. ayetleri Medine'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Elif, Lam, Mim, Sa'd. İkinci ayet. Resulün. Bu, kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için,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 Hiç kimseye itaat edilmez. Dördüncü ayet. Nice isyankar memleket halkı var ki, biz onları helak ettik. Öyle ki, azabımız onlara, Lüt kavmine geceleyin, veya Şuaib kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Beşinci ayet. Azabımız onlara geldiğinde, onların yakınmaları, itirafları, biz gerçekten,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 kafir olmuş ve şeytanın kendine benzetmeye çalıştığı kimselerden olmuş olur. 12. ayet Allah, İblis'e sana emrettiğim zaman secde etmekten senin meneden nedir? dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. dedi. 13. ayet Allah, öyleyse in oradan.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 ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara "Ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır. Demedin mi?" diye seslendi. Ayet-i kerimede bize ibretlik bir ders çıkıyor ki o da Allah'ın yasak ettiklerini nefis, şeytan ve benzerleri cazip gözlerse de asla onlara yaklaşmamaktır.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 31. Ayet Ey Adem oğulları, Her mescitte, yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda ziynet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. Cahiliye döneminde Araplar, içinde günah işlediğimiz elbiselerimizle tavaf etmeyiz, diyerek Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Bu ayet,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 Ayetteki el-cemel kelimesi kökü itibariyle hem deve hem de halat anlamına gelmektedir. Sahabe ve tabi'in halat ifadesini kullanmıştır. Zemanşeri de İbni Abbas radıyallahu anh'tan böyle rivayet ederek halat ve iğne arasındaki mecazın uygunluğunu ifade etmiştir. Bazı müfessirler deve ifadesini tercih etmiştir. 41. Ayet Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de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 kin ve haset kabilinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken, bizi buna eriştiren Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki, Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı,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 Cennetle cehennem arasındaki surun yüksek tepeleri demektir. Huzeyfer recceallahu anh, İbni Mesud recceallahu anh ve İbni Abbas radiyallahu anh'tan gelen rivayetlere göre Araf ehli yani yüksek tepelerde oturanlar sevap ve günahları eşit olan kimselerdir. Bunlar cennete girmeyi arzu ve ümit etmekte olup Allah'ın dilediği bir zamana kadar burada kalacaklar. Sonra Allah'ın affına nail olarak cennete gireceklerdir.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 biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. 67. Ayet Hud dedi ki, Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. El A'raf suresi 1 ila 67. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Öz.